La ilaha illallah diğ zaman meyvas İslam dairesinin içine girer. Yani Müslüman olmanın İslam'ın ilk şart nedir kardeşlerim? La ilaha illallah kelimesini ne yapmaktır? Söylenektir. Toplumumuzun kardeşlerin bildiği kadarıyla la ilaha illallah sözü sadece dil ile telaffuz edilen basit bir kelimeden nedir? İbaret değildir. Sizin kardeşlerim Bukhari'de gelen rivayette Hasan ibni Bassi diyor ki, La ilaha illallah muhakkak ki nedir cennetin anahtarıdır. Ama ne diyor? <gülüyor> muhakkak ki her anahtarın neyi vardır dişleri vardırtır. Onun yani La ilaha illallah sözünün dişlerinde nedir? Muhakkak amellerdir diyor. Şimdi La ilaha illallahın manasını kardeşlerim. Yine İmam Sanani Rahimullah diyor ki Allah Azze ve Celle'yi ilahlığında ve ibadetinde ne yapmaktır? Birlemektir. Ve Allah'tan başka tapınılan her şeyi de ne yapmaktır? Terk etmektir. La ilaha illallah kelimesinin manası kardeşlerim. Şimdi la ilaha illallah derken bir yerde bir şeyi neflediyorsunuz, olumsuz hale getiriyorsunuz, bir şeyi terk ediyorsunuz. Yani Allah'tan başka ilah yoktur derken, la ilaha ilah yoktur. Ne yapıyorsunuz? Olumsuz hale getiriyorsunuz. İlla Allah. Bir şey ispat ediyorsunuz. Yani tapınılan, mağbud olan ve itaat edilen yalnız ve yalnız nedir? Allah Hazreti nedir ki bunu? Ne diyor? La <gülüyor> ma'bud bihaktin, illa Allah. Allah'tan başka. hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah nedir? Yoktur. Yoktur. Şimdi kardeşlerim, bu kelimenin ne vardır? Ee, bazı şartları bilinmesi gereken、e, şeyleri vardır. Birincisi kardeşlerim, bunun delalet ettiği manayı ne yapmak gerekir? Bilmek gerekir.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 Ve bunu bozan şeylerin nelerse ne yapman gerekir? Muhakkak surette bunu bilmen gerekir. İkincisi de kardeşlerim, şek dediğimiz yani şüphenin zıttı olan nedir? Yakin. Şimdi kardeşlerim muhakkak ki bir kimse bu kelimeye kesin bir şekilde ne yapması gerekir? İman etmesi ve bu ibadete ibadete hakkıyla layık olanın ancak ve ancak Allah Azze ve Celle olduğuna yakinen ne yapması gerekir? İman İnanması, iman etmesi gerekir kardeşlerim. Buyuruyor ki Allah Azze ve Celle اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ اٰمُنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Rasulüne hakkıyla iman eden müminler nedir? لَمْ يَرْتَابُ Sonra hiçbir şüpheye yani kalplerinde Hiçbir şüphe olmaksızın ne yaparlar? O müminler vasıfları hiçbir şüphe olmaksızın Allah'a ve Resulüne ne yaparlar? İman ederler. İçlerinde hiçbir şüphe yoktur. Sonra وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِينَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve ondan sonra o müminler Allah yolunda kendi mallarıyla ve canlarıyla ne yapanlardır? Mücadele edenlerdir, cihad edenlerdir diyor. İşte Hak, davalarında, sözlerinde asıl doğru olanlar, samimi olanlar işte nedir? Onlardır. Demek ki mümkün. İçinde herhangi bir şüphe olmadan Allah'a barışını iman eden kimsidir. Sonra da canıyla, nefsîyle ve malıyla Allah yolunda ne yapandır? Mücadele eden, cihad eden kimsedir buyuruyor Allah Azze ve Celle, Hucurat suresi 15. ayeti. kerimesinde. O yüzden kardeşlerim, eğer bir kimse imanında bir şek ve şüphe içerisindeyse ne yapmamıştır? O kimse <gülüyor> hakkıyla iman etmemiş etmiş kimse değildir. Ne oldu? De Sesin daha fazla kısısın diye getirir. <gülüyor> ne oldu? oldu? oldu?、E, Yanısını döküp şey yapıyorsanız ılık olsun. Kardeşlerim üçüncü şart reddetmenin zıttı olan nedir? Kabuldur kardeşlerim. Yani bir insan hem kalbiyle hem de diliyle bu sözün yani la ilahe illallah sözünün içerdiği manayı amel olarak, inanç olarak ne yapması gerekir? Kabul etmesi yani reddetmeksizin kabul etmesi gerekir. Nitekim Allah Azze ve Celle'ye Müşrikler hakkında şöyle buyuruyor. Diyor ki, اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَهَ اِلَّ اللّٰهِ يَسْتَكْبِرُونَ Onlara, لَا اِلَهَ اِلَّ اللّٰهِ Allah'tan başka, hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yok denildiği zaman onlar ne yaptılar? Kibirlendiler, bu sözü kabul etmediler. Peki ne dediler kardeşlerim? Sen birçok ilahı bir tek ilah mı yaptın? Onlara öyle dediği zaman ne yaptılar? Onlar kibirlendiler, büyüklendiler, kabul etmediler. وَيَقُولُونَ اَاِنَّا اَا لَتَارِكُوا اَالِهَتِنَا دِشَعِرٍ مَجْنُونَ Ve onlar dediler ki, bizde o taptığımız ilahlarımızı, ki onların neydi? Birçok ilahı vardı, birçok putları vardı. İşte şu yağmur tanrısı, şu güneş tanrısı, işte şu bereket, bereket tanrısı, şu aşk tanrısı, birçok tanrıların vardı. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gelip onları yalnız ve yalnız Allah'a ibadete çağırdıkları zaman ne dediler? Bizler bütün ilahlarımızı bir şair, bir meclum bir şair, deli bir şair için kim mi terk edeceğiz demişlerdi? Evet kardeşlerim. Yani onlar bu sözü ne yapmadılar? Kabul etmediler kardeşlerim. Yani İbadetin yalnız ve yalnız Allah'a ait olduğunu ne yapmadılar kabul etmeyip bunu reddettiler kardeşlerim. Şimdi La İlahe İllallah'ın şartlarından dördüncüsü kardeşlerim, terkin zıttı olan ne yapmak? Bağlanmak. Şimdi bir kul bütün azalarıyla ne yapması gerekir? İslam dinine sıkıca bağlanması gerekir. よいしょ、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた Kapa sağlam bir kulpa yapışmış olur diyor Allah Azzele Celle. Evet kardeşlerim, o yüzden bu yani İslam dininin getirdikleri inanç olsun veya ameli şeyler olsun ne yapması gerekir? İnsanın terk etmeksizin ya bu zordur, bu kolaydır şeklinde ne yapmaması gerekir? Terk etmeyip sıkıca Allah'ın dinine bağlanması gerekir kardeşlerim. Şimdi beşinci saat kardeşlerim yalanın zıttı olan nedir? Zıdk yani doğruluk. Yani insan bu kelimeyi kalbinden halisane bir şekilde ne yapması gerekir? Doğrulaması. Onu pastik etmesi gerekir. Nitekim bir mümin ile münafığı veya Müslümanı ayıran özellik nedir kardeşlerim? Münafık diliyle ben iman ettim dediği halde kalbiyle ne yapmayandır? Ot sözü tastik etmeyen doğrulamayan insandır. Buyuruyor ki Allah Hazreti Vele Celle Ankebud Suresi bir ve üçüncü ayet kelimeleri. <gülüyor> Elif lamim. Ahesben nasu an yetraku an yiqolu amana. Vohumla yiftedum. Onlardır. Yani iman ettim dediğini söyleyen insanlar. O sözlerinde, yani onlar herhangi bir imtihana tabir tutulmadan 私たちは、私たちのことを知っている人たちにとっては、私たちのことを知っている人たちにとَては、私たちَ م と ن 知っている ل た ه ِとっては、私たちのことを知っている人たちにとっては、私たちのことを知っている人たちにとっては、私たちのことを知っている人たちにとっては、私たちのことを知っている人たちにとっては、私たちのことを知っている人たちにとっては、私たちのことを知っている人たちにとっては、私たちのことを知っている人たちにとっては、私たちのことを知 ف ている人た أ にとっては、私たちのことを知っ ل いる人 ل ちにとっては、私たちのこَّ ا っている و َちにとっては、私たちのこ Doğru olmayanları ne yapmıştır? Birbirinden ayırt etmiştir. O yüzden bir Müslüman şahit ben iman ettim diyorsa Allah Azze ve Celle muhakkak o kimseyi acaba gerçekten sözünde doğru mu? Yani bu insan gerçekten la ilahe illallah sözünü kalbinden inanarak söylüyor mu? Ve onun gereği gibi amellerle İslam'ın gereği gibi amel ediyor mu diye ne yapacaktı? Muhakkak imtihana Fadi tutacaktır kardeşlerim. Ki Allah Azze ve Celle'nin nedir? Sünnetullah dediğimiz Allah'ın sünnetidir bu kardeşlerim. Muhakkak bu olacaktır. Altıncı şartımız kardeşlerim nedir? Şirkin zıttı olan ihlas. Muhakkak ki kardeşlerim bütün niyetlerimizde bizim ne olmamız gerekir? Halisane olması yalnız ve yalnız O ibadetimizi ne yapmamız gerekir? Allah Azze ve Celle için yapmamız gerekmektedir. Niteken Allah Azze ve Celle Zümer Suresi 2. ayet-i kerimede فَعَبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُدِّينَ Allah Azze ve Celle'ye ihlaslı bir şekilde ve din yalnız onun olacak şekilde ne yap? Allah Azze ve Celle ibadet et. Allah Azze ve Celle'yi birle. Allah Azze ve Celle'ye gerektiği gibi ne yapıyor Allah Azze ve Celle'ye? kulluk görevini yerine götürdür. Eğer bir insan bu sözü söylediği halde, Müslüman olduğunu söylediği halde Allah Azze ve Celle'ye şirk koşar ise bu kelime ahiret günü hiçbir şekilde ne yapmayacaktır? Kesinlikle ve kesinlikle kendisine fayda vermeyecektir.、Işte. Kardeşlerim, yedinci ve son şart muhabbet, sevgi. Muhakkak ki bir Müslümanın bu kelimeyi, yani la ilahe illallah kelimesini sevmesi ve onun içerdiği manayı da ne yapması gerekir? Sevmesi gerekmektedir. Bunu sevdiği gibi, bunu söyleyen insanları ve gereği gibi amel eden insanlara da ne yapması gerekir? Sevmesi gerekir kardeşlerim. Ve diyor ki Allah Hazine ve Celle وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَنْ دَادًا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 Aşit <gülüyor> tuhbeli. Ancak iman edenler Allah'ı her şeyin üstünde ne yaparlar daha çok severler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi kardeşlerim, eğer bir kimsen bu kelimeni sevmez, yani Allah'a kulluğun içerdiği bu kelimeyi sevmez ve bu zedersen muhakkak ki o kimsen nedir Müslüman değildir kardeşlerim. どうしても、あ ن たは、ل なたは、あなたは、あなたは、あなたは、ا なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、ل なた ح あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた ا あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、 heba anmasura oldu kardeşlerim. O yüzden kardeşlerim, bu la ilaha illallah kelimesi bazıların zannedtiği gibi boş bir kelimeden nedir <gülüyor> ibaret değildir. Bilakis bu İslam <gülüyor> dininin takipçisi kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri tevhid olup tevhid ehli olarak yaşatsın <gülüyor> ve canımızı da o hal üzere. Alsin inşallah.、Evet. Muhtemel ki insan nasıl yaşar ise öylece ölür. Bizler de Müslüman olarak yaşayıp Müslümanca can vermeyi Allah Azze ve Celle'den nasıl yapıyoruz işte <gülüyor> ki o bin binlerin duağı Rabbana <gülüyor> antina sitti mi hasana, o fil akira hasana, o qila azam. Bizler hem dünyada Allah'tan iyilik hem de akıred.